bir padişahın misafirhanesinde bulunduğumuzu farz ediyoruz. Bu misafirhanenin her katında ayrı ayrı nimetler ve ihsanlar sergileniyor olsun. Ve yukarıya doğru çıktıkça, bu nimet ve ihsanların çoğaldığını görüyoruz. Bu misafirhanenin alt katında ise nimete mukabil cezanın İhsana mukabil de azapların olduğunu farz ediyoruz. Yukarı katlara çıkmak için de, aşağı katlara inmek için de tek yol, asansöre binmek ve ulaşmak istediğimiz katın düğmesine basmaktır. Şimdi bizler asansördeyiz. Ve asansörün üst katlara çıkaran bir düğmesine bastık. Asansör bizi o kata çıkarttı. Ya da, Bizi aşağı katlara indirecek bir düğmeye bastık ve asansör bizi o kata indirdi. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, üst katlara çıkmak için bir düğmeye basan kişi, dilerse fikrini değiştirip, kendisini alt kata indirecek bir düğmeye basabilir ve alt katlara inmeye başlar. Ya da alt katlara kendisini indirecek bir düğmeye basan kişi, dilerse, ve daha yolculuğu bitmemişse, asansörün üste çıkartan düğmelerinden birisine basarak, üst katlara ulaşabilir. Şimdi durumumuzu inceleyelim. Asansörü biz yapmadık ve onu kendi kuvvetimizle hareket ettirmiyoruz. Ancak asansör de kendi kendine hareket etmiyor. Biz irademizi kullanarak, bir düğmeye basıyoruz ve asansör bizi o kata bulaştırıyor. O halde, asansörü ben hareket ettiriyorum ve asansör benim kuvvetimle çalışıyor diyemeyeceğimiz gibi. Bu asansör kendi kendine hareket ediyor. Dilerse beni üst kata, dilerse beni alt kata indiriyor. Elimde hiçbir şey yok, ta diyemeyiz. Evet, birinci sözü söyleyerek, Asansörü kendi kuvvetimizle hareket ettirdiğimizi iddia edemeyiz. Çünkü asansörü hareket ettirmek ve onu icat etmek için gereken kuvvetin binde biri değil, milyonda biri bile bizde yoktur. Değil asansörü kendi kuvvetimizle hareket ettirdiğimizi iddia etmeyi, belki ona binmemiz bile kendi kuvvetimizde olmamıştır. Bu misafirhanenin merhametli sultanı bizi hiçbir kuvvet ve müdahalemiz olmaksızın bu asansöre bindirmiştir. Bizler, bu sözü söyleyemeyeceğimiz gibi, ikinci söz olan, asansörün hareketinde hiçbir müdahalemizin olmadığını, asansörün kendi isteğine göre bizi dilediği katlara çıkardığını da iddia edemeyiz. Zira asansör, bizim bastığımız ve çıkmak istediğimiz kata bizi çıkarmaktadır. Bizi, istemediğimiz ve düğmesine basmadığımız hiçbir kata çıkartmamaktadır. O halde en doğru söz şudur. Asansörü biz hareket ettirmiyoruz ve asansör bizim kuvvetimizle çalışmıyor. Ancak biz asansörün çıkacağı ve ineceği katları irademizle belirliyor ve düğmeye basıyoruz. O halde çıkacağımız ve ineceğimiz katı biz tayin etmiş olmaktayız. Asansörse bizim tayinimize ve talebimize göre hareket etmektedir. Şimdi geldik temsildeki hakikatlerin izahına. Bu misaldeki misafirhane bu dünyadır ve şu güzel alemdir. Misafirhanenin sahibi ise, ezel ve ebedin sultanı olan Allah'tır. Misafirhanenin üst katları, bizi cennete ulaştıracak ameller, alt katı ise bizi cehenneme düşürecek günahlardır. Asansör ise, Allah'ın irade ve kuvvetidir. Asansörün düğmesine basmaksa, Allah'tan o fiilin yaratılmasını istemektir. İşte bu, cüz'i iradedir. Cüz'i irademizle Kur'an'ın başına oturduğumuzda ve Kur'an okumayı talep ettiğimizde, Allah da kuvvetiyle Kur'an okumak fiilini yaratmaktadır. Yani biz, bu haldeyken, asansörün üst düğmesine basmış ve asansör de bizi o kata çıkartmıştır. Ağzımızın hareketinden tutun, okuduğunuz Kur'an'a kadar her şey Allah'a aittir. O'nun yaratması ve icadı ile meydana gelir. Bize düşen tek şey, bu vaziyetin yaratılmasını tercih ve talep etmemizdir. Bu tercih ve talebe, cüz-i irade denilir. Eğer biz, Kur'an'ın başına oturacağımıza, okunması haram olan bir kitabın başına oturmuş olsaydık, bu sefer cüz-i irademizle asansörün alt katlarına indiren bir düğmesine basmak gibi, o fiilin Allah tarafından yaratılmasını talep etmiş olacaktık ki, Allah da imtihan dünyası olmasından dolayı bu fiili yaratacaktı. Allah'ın yaratması, bizim isteğimize yani cüz'i irademize tabi olduğundan dolayı biz mes'ul olmaktayız. Gerçi birçok defa Allah'ın rahmetinden dolayı o günahı yaratmadığı ve o günahla aramıza girdiği de gözükmektedir.